Diş protezleri, hocam konumuz yine, bu diş protezlerinin sabit kalabın gün içinde, ağızdan çıkmaması ve sabit kalabilmesi için bir yapıştırıcı bir madde sürülüyor. Bu da hafif nane esanslı gibi bir şey. Bu oruca mani olur mu? Evet, biz genelde mesela diş fırçalamak orucu bozar mı diye bir, soru sorulduğunda cevabı olarak ne diyoruz? Ha, yutulmadığı takdirde o suyun hangi suyun <gülüyor> lahma e, diyelim macunun suyunun e, yutulması halinde bozu bozulur. Böyle bir Hı -hı. tehlikesi var. Ancak dişinizi fırçaladınız. Macunun e, artık kokusu ağzınızda olacaktır. E, o kokunun e, ağzınızda olması orucunuza mani değil. Hı -hı. Fakat o macun e, su şeklinde olur. O haliyle yutacak olursanız bozar. E, diş protezlerine kullanılan o yapıştırıcı da ha, birazcık koku olacaktır. Hı hı. E, onun da tabii kötü koku olmaması için ne yapıyorsunuz? Nane türü bir şey e, katılıyor olabilir. E, bu noktada e, zaten bir yeri sabitliyor sonradan ağzınıza aldığınız bir şey değil ağzınızda mevcut o haliyle ağzınıza bir şey bulaştı diyelim herhangi bir koku hı hı. onu yuttunuz tükrüğünüzü yuttunuz bu şekliyle orucunuz bozulmadığı için bu yapıştırıcı olan yani sabitleyici olan şeylerde de nane kokusu olsa bile orucunuza zarar vermez evet gün içinde hocam çıkarılmalı mı abdest alırken e, sabitlediği için yani günlük sabitleyici şeyler bunlar hı hı. unsurlar. E, abdest alırken çıkarmanız gerekmez. Ancak gusül abdesti alacaksanız bunu çıkarmanız gerekiyor. Evet. E, bir noktada daimi sabitleyici değil. Yani tamamen sabitlersiniz. Bir daha çıkmazsa onu ne abdeste ne de gusülde çıkarırsınız. Hı hı. Öyle bir şey söz konusu olmaz. Ancak çıkarılabilen türden ise takılıp çıkarılabiliyor. Ve günlük sabitleyici ise bunlar. Gusül abdestinde bunu çıkarmalısınız. Banyonuzu yaptıktan sonra kullanabilir, takabilirsiniz. Namaz abdesti için bunun tekrar çıkarılması gerekmez. Evet.